İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Evet, Nurhan Yüce ile beraberiz. Merhaba Nurhan. Merhaba abi. Merhabalar. Merhaba. Can'la birlikte bu yeni programımızın da açılışını seninle birlikte yapmış olduk. Gezi Parkı'ndaki mücadeleye şimdi de insanların değiştirdiği iklim sistemini düzenlemek için çalışan ağaçlarla başladık. Evet. Çünkü Şimdi de mücadelemizi yerelden yükseltiyor ve dört bir yanında dünyanın iklim hareketleriyle birleşip küreselleşerek 29 Haziran'da dünyanın eksenini değiştiriyoruz diye bir basın bülteniyle başladık işe. Evet, yani anlatır mısın? Haziran'da. Evet. Tamam seni dinliyoruz. Evet 29 Haziran'da sizin de söylediğiniz gibi bir tane uluslararası eylem var. İstanbul'da Kadıköy'de gerçekleşecek. Bu e uzun bir zamandan beri ifade ettiğiniz bu güvenli seviye dediğimiz, işte karbon seviyesinin, sera gazları seviyesinin 350 ppm'e indirilmesi meselesinde bir uluslararası kampanya var. Bu kampanyanın da dahil olduğu, asıl olarak onun atölyelerinin gerçekleştireceği İstanbul'da 4 gün boyunca ve devamında da bu Türkiye'deki yereller, HES, nükleer e, termik santrallere karşı mücadele edenlerin e, de birlikte organize ettiği bir eylem var. E, Gezi parkının e, devamında şekilleniyor. Gezi parkından bu anlamıyla uzak bir eylem değil. Biz basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi aslında çok küçük bir alan için 20 küsur binden beri çekilmemiş eziyet kalmadı. E, ve çok şey yani singesel bir hale işte dönüştü orası. Aynı şey gezegen içinde geçerli. Çok daha büyük kaybedeceğimiz şeyler var. Eğer iklim meselesinde ciddi adımlar atılmazsa bu anlamıyla da çözümlerimiz var. Bunları bir an önce hayata geçinir demek için 29 Haziran'da tekrar bir araya geliyoruz. Alo? Evet dinliyoruz dinliyoruz. 29 Haziran'da nerede nasıl onlara da Kadıköy'de saat 3'te Numune Hastanesi'nin önünde buluşuyoruz. Oradan e, Kadıköy e, Beşiktaş Meydanı'na yürüyüş yapıyoruz. Kadıköy'deki Beşiktaş Eskelesi'nin önüne yürüyüş yapıyoruz. Ve orada bir mitingimiz e, olacak. Arkasından konserlerimiz olacak. Yerellerden gelen e, aktivistler e, verdikleri mücadeleleri anlatacaklar. E, ve işte böyle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Evet. Cidden çözümlerimiz var diyeceğiz. Yani %100 yenilebilir enerjiye geçebiliriz. Enerji verimliliği yapılabilir. Enerji tasarrufu yapılabilir. Radikal bir biçimde sere gazları düşürülebilir. Ee, adil ve eşitlikçi çözüm önerilerimiz var diyoruz. Ve bunların hayata geçirilmesi artık elzem. Yoksa e, hepimizin hayatı cidden tehlikeye girecek diye evet. bir e, şeyimiz var. Vakit kalmadı ee, yani. Evet, sizin de her programınızda, her röportajınızda söylediğiniz gibi vakit kalmadı artık bir an önce harekete geçiyor olmak gerekiyor. Evet, şimdi iklim için harekete geçme zamanı. Yani Gezi Parkı'ndaki mücadeleyi aslında baya e, ekolojik bir e, noktadan, tabandan e, çıkan e, ve birdenbire hakikaten bir bozkır yangını gibi bütün ülkeyi de saran ...hareketin çok anlamlı aslında... ...yani en büyük kırılma noktalarından... ...bir tanesi iktidarla... ...direnen genç, kadın ve erkek... ...insanların arasındaki... ...en önemli... ...zıtlıklardan biri... ...bu ekolojiyle... ...beton arasında ve... ...büyük sermayenin... ...yönünde... ...yönergesinde yapılan pek çok... ...santraller... Kömür santralleri, hidroelektrik santraller, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılık filan gibi e, olaylarla tarımın da yok edilip, yani bütün e, herkesin hayatının, varlığının tehlikeye girmesi gibi bir durum var. Evet, Geçenlerde... ekolojik mücadeleyle, demokrasi mücadelesi hiçbir zaman ayrı yürümedi ve hiçbir zaman da ayrı yürümeyecek. E, yani... Yerelinde bir şeyini savunmaya kalktığında ya da ekosistemi savunmaya kalktığında karşında çok net bir duvar görüyorsun zaten. Ee, işte sermaye, sermayenin sözcüğünü yapan e, hükümetleri görüyorsun. Küçücük bir park alanı, elinizde kalan küçücük bir park alanına bile e, tahammül gösteremediler. Oraya AVM dikip e, para kazanmak istediler ve bunu e, bütün demokratik haklarımıza saldırarak yaptılar. Ee, bu anlamıyla bu mücadeleler birbirinden asla kopuk değil. Ee, ve hiçbir zamanda basit mücadeleler olmadı. Hatta en önemli, en radikal mücadelenin arasında olduğunu biz yıllardan beri söylüyoruz. Çünkü direkt olarak e, sistemle ilgili sorunları ortaya döküyor. Evet, böyle bir yani şey de ilginçti. Geçenlerde hangisi hatırlamıyorum mu? galiba e, Orman Bakanı... Orman ve Su Bakanı söyledi büyük bir şaşkınlık içinde yani bu insanlar gezi parkı ağaçlarla yetinmeyip ayrıca inanmaz gözlerle ve sesle 3. köprüye 3. havalimanına da karşı Sen düşünebiliyor musunuz diyordu yani bu <gülüyor> bağlantı evet. çok şaşırmış bir bakan vardı. Evet, şuna da çok şaşırdılar. Ee, bu Bir tweet atılmıştı. Bu mesele sadece hani, Gezi Parkı ile ilgili değil. Evet, bu mesele sadece Gezi Parkı ile ilgili değil. İnsanlar yaşama, yaşam haklarını savunuyorlar. Ee, yaşam hakkı her şeyle ilgilidir. Nasıl yönet, e, yönetime nasıl katılacağımızla ilgilidir. Karar alma süreçlerine nasıl katılacağımızla ilgilidir. Nasıl bir çevrede yaşama istediğimizden ilgilidir. Nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizden ilgilidir. Bu anlamıyla da e, Evet bu mesele sadece 3-5 e, ağaç meselesi değil. Onu kılmak için de söylüyorum. E, tam bir e, aslında hayatta nasıl var olacağız, insan ve doğa ilişkisi nasıl olacak e, gibi çok daha genel ve tarihi sorunlar. Aslında biz başka bir dünya yiyi konuşuyoruz. Gezi farkında da bunu. Çok güzel konuştuk aynen, aynen. 15 gün boyunca ne kadar eleştirilirse eleştirilsin pratiklerini yaşadık ve bu çok genç bir kuşak bunu yaşadı ve bunun tadına aldı. Bunlar da korkmalarında bir neyse haklı görüyorum yani korkabilirler diye düşünüyorum. Evet bu Global Power Shift yani küresel eksen değişimi konusunda bugün açık yeşilde de zaten e, miçan yok ama biz Can'la beraber e, o, o vesileyle dünyaya gelecek iklim e, mücadelecilerinin Türkiye'ye gelecek. Onların neler yapacağını konuşacağız hı hı. Mahir ve diğer arkadaşlar. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Iklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz.